Kılıç Ali Bey, Pazarcık, Yörük Selim Bey ise Göksun kazalarına teşkilat kurmak için gönderilir. Maraş Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından Kılıç Ali Bey'e yardıma gönderilenler arasında Ali Rıza Pişkin de vardır. Ali Rıza Pişkin anılarında o günleri şöyle anlatır. Derhal Pazarcık'a giderek Kılıç Ali Bey'e yardıma başladım. Pazarcık Müdafaa-i Hukuk ve kuvay Milliye Teşkilatı kısa sürede vücuda getirildi. Kılıç Ali Bey fevkalade politik bir lisanla aşiret ağlarını bağrına basıyor, samimi tavır ve hareketleriyle halk arasında büyük bir sevgi ve memnuniyet uyandırıyordu. Teşkilat, kısıtlı şartlar altında hazırlanıp dağıtılan beyannamelerle halkın cesaretinin artmasını ve maneviyatının yükselmesini sağlar. Kılıç Ali Bey, Fransız işgal kumandanlığına notalar göndererek, Müslüman ahaliye edilmemesi konusunda ihtarda bulunur. Maraş'ın kahramanlık destanını paylaştığımız Kurtuluş'un Doğu Cephesi'nde gelecek hafta Kurtuluş mücadelemizin bayrak şehirlerinden biri olan Maraş savunmasında şehir içi savaşların başlamasını ve mücadeleye yön veren kahramanları anlatmaya devam edeceğiz. Bugünkü programımızda DJ Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Bülent Erantepli, Sütçü İmam Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyeleri Profesör Doktor Ahmet Eyiçil, Profesör Doktor Mehmet Yetişkin, Doktor Cengiz Şavkılı, Araştırma Görevlisi Doktor Tülay Aydın ve Yazarlar Mehmet Işıkla Serdar Yakar görüşlerini paylaşarak programımıza katkı sundu. Bugün aramızda olmayan tanıkların seslerini ise